Damlalar Osmanlı tarihinin şüphesiz en önemli simalarından biri olan Yavuz Sultan Selim Han'dan bahsedeceğim kısaca sevgili dinleyiciler. Yavuz Sultan Selim Han'ın bilhassa şiir yönünden, şairlik yönünden söz edeceğim. Bugüne kadar başka bir emsaline rastlamadığımız dört mısrağın sahibidir ki, bu mısralarda soldan sağa ve yukarıdan aşağı okuyarak şiirin e, okunabildiğini görüyoruz. Her mısra dörde bölünmüş şekildedir. O parçaları yukarıdan aşağı dizdiğinizde de aynı şiir ortaya çıkar. Böyle bir sanat e, gösterisini başka bir şairin başka bir şiirde de yapması pekala mümkündür teorik olarak ama manayı düşürmeden, manada zafa uğramadan bunu yapmak elbette fevkalade zor. Nitekim bir örneğine biz rastlamadık, henüz rastlayana da rastlamadık. Sanma Şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın belki ol ayar ah olur. Sadıkane belki ol alimde bir dildar olur. Yar olur ayar ah olur dildar olur serdar olur. Her mısraın dörde bölündüğünü görüyoruz. ve O parçalar yukarıdan aşağıda şiirde görüyoruz. Yavuz Sultan Selim Hanlı şiirdeki kudretini Parisçilerin hatırına söylemiyoruz. Şiirdeki hakikaten nericilmez üstünlüğünü gösteren numuneler bundan ibarette de değildir tabii. Bir kıt aslında da şöyle demektedir: Merdü medi deme bilmem nefisun etti felek. Giryemi etti füzun eşkimi hun etti felek. Şiirler pençeyi kahrımda olurkenler zan beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Değerli dinleyenler. Okuduğum bu dört Mısra'nın son iki mısrağı, Yavuz Sultan Selim Han'ın, Yavuz Selim adlı camideki, kendisinin yaptırdığı caminin avlusundaki türbesinde yazılı bulunmaktadır. Kıta'nın tamamını söyledik. Merdümü dideme bilmem nefisun etti felek. Acaba bilemiyorum diyor göz bebeklerime nasıl bir efsun, bir büyü yaptı felek. ''Gir yemi etti füzun, eşkimi hun etti felek, gözyaşımı arttırdı, ağlamamı çoğalttı, ben hep ağlar oldum, acep sebep nedir?'' der gibi. Bilmezden gelerek tecahül arifane söylüyor. Şiirler pençeyi kahrımda olurkenler zan. Arslanlar benim kahır pençem altında inlerlerken beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Gel gör ki arslanları inleten pençe atan bir arslanlar üstü arslan iken ben bir gözleri ahuya zebun oldum ve mahvoldum gittim. Şimdi efendim herkes kendi açısından bakıyor tabi. Yavuz Sultan Selim Han'ın cennet mekan bu şiirinde bir kızcağıza bir kadına olan aşkını anlattığını zannedenler dehşetli bir yanılgı içindedirler. Şöyle ki bir defa Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatı hakkında birazcık fikir sahibi olan kişinin onun beşeri alakalara, hiç pas vermeyeceği, onların zebunu mahkumu olmayacağı ki böyle bir aşk memnu da değildir, yasak da değil, biçimsiz de değildir ama çok daha yüksek bir aşk terennümünü ifade ettiğini bilecektir. Şöyle ki 3. Mısra'da geçen şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan şiir ve pençe kelimeleri ard arda geliyor ölümüne sebep olan hastalık şiirpençedir. Şiirpençe dediğimiz hastalık sırtta beliren bir çibandan beş kol yayılması, basit bir çiban zannedilen hastalığın aslında kanser dediğimiz hastalık, o zamanki adıyla seretan veya ırkumedini denilen hastalık olduğu ve bunu bu beş kolun ciğeri sararak aslan pençesi gibi kavrayıp sonunda ölme sebep olduğunu hatırlayacağız. Bunu hatırladığımız zaman şairin ölümüne sebep olan hastalıktan bahsettiğini anlıyoruz. Ayrıca bir gözleri ahu yazabun etti felek bu hastalık bu çiban sırtta beliren ee, ve ortasında ceylan gözünü andıran yeşil bir bölge olan bir hastalıktır. Ceylan gözünü andırıyor yani oradan da bir telmih var. Ölümüne sebep olan hastalığı anlatıyor aslında şiirler pençeyi. Fakat tabii bir taraftan da hakikaten aslanları kahır pençesi altında inlettiği e, hayatıyla sabit değil midir ki o devrin Namdar devlet büyüklerini efendim, e, kimi zalim kimi e, beceriksiz her neyse e, birer birer yere sermiş hakikaten arslanları inletmiştir. Üstelik denilir ki sevgili dinleyiciler Yavuz Sultan Selim Han bu mısraları söylerken o hastalık henüz bahis mevzu bile değildi.